İşte o gün, hatırlıyorum, öğlen üzeri, içinde çingenilere benzeyen garip insanların oturduğu bir köye varmıştık. Yamaçta üzerleri çalı çırpı ve çimden oluşan alçak tonozlarla kapatılmış 10-12 kadar oyuk, Güney İran'ın Kirman bölgesindeki bu ıssız yerleşim yerine bir köstebek kolonisi havasını veriyordu. Peri masallarındaki yeraltı dünyasını andıran köyün insanları neredeyse sürünerek yaklaştıkları kapı aralıklarından uzanıp bu gelen garip yolcuları merakla süzüyorlardı. Toprak tonozlarından birinin tepesinde kurulup uzun, siyah ve dağınık saçlarını tarayan genç bir kadın koyu esmer yüzünü öğle vaktinin soluk güneşine doğru çevirmiş kapalı gözlerle acayip bir dilde alçak sesle garip bir şarkı söylüyordu. Kadın saçlarını tarayıp şarkı söylerken, ilkel bir ormanda yaşayan vahşi hayvanlarınkini andıran, ince, güçlü ve narin bileklerinde metal bilezikler şıngırdayıp duruyordu. Uyuşan kollarımı, bacaklarımı ısıtmak için, yolda bize katılan jandarmayla birlikte çay ve bol miktarda rakı içtik orada. Yeniden atıma atlayıp da alabildiğine sarhoş olarak dört nala yola çıktığımda, gözlerimin önünde uzanan dünya, Daha önce hiç tanık olmadığım ölçüde birden genişlemiş ve saydamlaşmıştı. Bu bembeyaz ıssızlığın ortasında, eşyanın özünde saklı olanı görüyor, onun nabız atışlarını duyuyordum şimdi. Evet, daha demin benden saklı olan her şey gözlerimin önündeydi şimdi. Ve biz, zavallı budalalar, önümüze sorulardan bir daha yığıp da Tanrı sırlarının kendiliğinden bize ayin olmasını beklerken, İşte şimdi bütün cevapların hemen şurada, burnumuzun dibinde bekleyip durduklarını görüyordum. Bir düzlük açılmıştı önümde ve ben sürmüştüm atımı bu açıklığa doğru. Ve bir hayalet gibi parlak bir ışık borası içinde akıp gidiyordum. Atımın toynaklarından kalkan kar bir kıvılcım yağmuru halinde savruluyordu çevreye. Ve buz tutmuş derilerin üzerinden toynaklarıyla yeri göğü gürüldeterek geçip gidiyordu atım. Tam bir bilinç uyanışı biçiminde olmasa da, sanırım ilk kez o zaman hissettim önümde rahmet ya da hidayet kapısının açıldığını. Yıllar önce hayatımın akışını değiştirecek olan o uzun yolculuğa çıktığım günlerde, Peder Felix'in sözünü ettiği rahmet ve hidayetti belki bu. Size beklenen biri olduğunuzu söyleyen kurtarıcı önsezi, Kar ve buz üzerindeki o delice koşuyla İslam aydınlığına ulaşmam arasında daha bir yıldan fazla bir zamanın geçmesi gerekiyordu. Ama ben o zaman atılmış bir ok gibi bilmeden Mekke'ye doğru koşuyordum. Ve şimdi serin rüzgar altında yüzüm kurudu. Ve yedi yıla aşkın bir zaman önce İran dağlarında geçen o çılgın koşu geçmişin sisleri arasına karıştı. Kaybolmadı ama. Kaybolmadı, çünkü tepilen bütün yolları bir yumak gibi arkamızdan katlayarak gelen geçmiş, şimdiki zamanı da uzanıp yutmak için bir gölge gibi izliyor bizi. Serin bir esinti, yaklaşan sabahın temiz soluğu, dikenli çalıları yalayıp hafifçe titretiyor. Yıldızlar solmaya başlıyorlar. Zeyt, Mansur, hey kalkın namaz vakti geçiyor. Kalkın, ateşi yakın, kahve pişirin. Ve namazdan, kahveden ve yaşanan nice küçük, sessiz ve yoğun anlardan sonra develerimizi eğerleyip yola koyuluyoruz. Bizi açık kollarla bekleyen çölde gün boyu gidiyor, gidiyoruz. Yolumuzun üzerine aniden büyük, kara bir yılan çıktığı zaman güneş batmak üzereydi. Hemen hemen bir çocuk bileği kadar kalın, şöyle böyle bir metre boyunda kocaman bir yılan. Durup başını bize doğru kaldırıyor. Neredeyse bir refleks hareketiyle hemen eğerden sıyrılıyor. Karabinamı çekip alıyor ve diz çöküp nişan alıyorum. Ve aynı anda Mansur'un sesini işitiyorum arkamdan. Ateş etme! Sakın ateş et! Ama ben tetiğe basmıştım bile. Yılan sıçradı, sonra kıvrılıp büzüldü ve öldü. Mansur'un yüzünde hoşnutsuz bir ifade okunuyor. Öldürmemeliydin onu. Hele gün batarken hiç iyi olmadı. Çünkü bu vakitlerde cinler yer altından çıkarlar ve çoğu zamanda yılan şekline girerler. Gülüyorum. Oh Mansur, bu koca karı masallarına gerçekten inanmıyorsundur herhalde. İnanmaz olur muyum? Tabii ki inanıyorum cinlere. Allah'ın kitabında da yeri yok mu bunun? Bazı bazı bize göründükleri zaman girdikleri şekle gelince bunu bilemem. Duyduğuma göre en garip, en olmadık şekillere girebilirlermiş. Belki hakkın var Mansur diye düşünüyorum kendi kendime. Çünkü gerçekten de duyularımızla algılayabildiğimiz varlıkların dışında bizim algı alanımıza girmeyen başka varlıkların da bulunduğunu düşünmek zihni bir zorlama sayılmaz herhalde. Modern insanın, gözlem ve ölçümle tespit edebildiklerinin dışında, başka hayat formlarının da var olabileceği ihtimalini ciddiye almaması, aslında onun entelektüel kibrinin, yobazlığının ifadesi değil de nedir? Evet, mahiyetleri ne olursa olsun, cinlerin varlığı bilimsel vasıtalarla ispatlanamaz. Ayrıca bilim, mahiyetleri bizimkinden farklı. Tabi oldukları biyolojik yasalar bizimkilerden apayrı ve kendileriyle ancak çok özel bir istisnai şartlar altında temas kurabildiğimiz bir takım fizik ötesi varlıkların var olamayacağı iddiasını da kanıtlayamaz. İnsanın ilkel ve şuur altı fantezilerinde yer alan hayaletler, demonlar ve benzeri fizik ötesi, başka ögeler, garip görüntü ve yanılsamalar, cinlerin Bilinmeyen dünyasıyla bizimki arasında zaman zaman meydana gelen beklenmedik yol kesişmelerinin bir sonucu olamaz mı sanki? Yetişme tarzı kendisini sürekli tabiatla yan yana, iç içe yaşamış insanlara göre daha güç inanır, daha vurdum duymaz kılmış birinin alaycı tebessümüyle bütün bu soruları kafamda evirip çevirerek deveme binerken, Zeyt ciddi bir çehreyle bana dönerek, Mansur'un hakkı var amcacığım, yılanı öldürmeyecektin. Yıllar önce Irak'a giderken Yolda tıpkı böyle bir yılanı öldürmüştüm Sonra bir süre yolumuza devam edip de Akşam namazı için mola verdiğimiz zaman Birden bacaklarım Kurşun gibi ağırlaştı Başım çatlayacak gibiydi Kulaklarımda bir uğultu, bir uğultu Sanki deryaların suyu boşalıyor Kafamın içine Gövdem ateşler içinde yanıyor Artık ayakta duramıyordum Gözlerim karardı Sonunda boş bir çuval gibi yere yığıldım Bu halde ne kadar kaldım Bilmiyorum. Ama bir süre sonra sanki başka bir dünyada doğrulup ayağa kalktım. Sağımda tanımadığım bir adam vardı. Solumda da bir başkası. Bu iki adam kollarıma girip beni büyük, loş bir salona götürdüler. İçeride aşağı yukarı dolaşan, birbiriyle telaşlı telaşlı bir şeyler konuşan bir sürü insan vardı. Çok geçmeden bu insanların bir mahkeme önünde çekişen muhalif iki grup olduğunu anladım. Salonun ilerisinde, yüksek bir kürsüde, yaşlı ve tuhaf denecek ölçüde kısa boylu, küçük bir adam oturuyordu. Mahkemenin hakimi ya da bu insanların emiri gibiydi. Ve birden görülecek davada, sanık durumunda olduğumu fark ettim. Biri şöyle diyordu. Onu tam güneş batarken, bir tüfek kurşunuyla, işte bu adam öldürdü. Suçludur. Muhalif gruptan bir adam atılıp şöyle cevap verdi. Ama Kimi öldürdüğünü bilmiyordu. Üstelik tetiği çekerken de Allah'ın adını andı. Ama davacı olan taraf hep bir ağızdan bağırıştılar. Hayır, hayır Allah'ın adını ağzına almadı. Bunun üzerine öteki taraf yine bir ağızdan, Besmele çekti, biz işittik, Rabbimizi övüp yüceltti. Biz duyduk. Ve böylece bir suçlayan taraf koro halinde sesini yükseltip ileri çıkıyor, bir savunan taraf hep bir ağızdan bağırışıp, Beni temize çıkarmaya çalışıyordu. Bu böyle bir süre devam etti ve sözün sonunda savunan taraf baskın çıkmış gibi göründü. Kürsüde oturan yargıç söz aldı ve kararını bildirdi. Bu adam kimi öldürdüğünü bilmiyordu ve tetiği çekerken Rabbimizin adını anıp yüceltti. Geri götürün onu. Ve beni mahkeme salonuna getiren iki adam tekrar kollarıma girip beni o ilk gözüm kararıp da yığıldığım yere getirdiler. Gözlerimi açınca kendimi birkaç zahire çuvalının arasında yatıyor buldum. Çuvalların üstüne, beni güneşten korusun diye bir parça çadır bezi gerilmişti. Vakit kuşluk vakti gibiydi ve yol arkadaşlarım mola vermişler diye düşündüm. Uzakta bir tepenin yamacında otlayan develerimizi görebiliyordum. Kolumu kaldırmak istedim, lakin buna takatim yoktu. Arkadaşlarımdan biri eğilip de bana bakınca, kahve diye fısıldadım. Çünkü biraz ötede kaynayan cezvenin sesini işitiyordum. Arkadaşım sıçrayıp bağırdı. Konuşuyor, konuşuyor, kendine geldi. Ve arkadaşlarım sevinç içinde bana taze ve sıcak kahve yetiştirdiler. Bütün gece kendimde değil miydim? diye sordum onlara. Bütün gece mi? Sen buna dört gün desene. Dört gündür parmağını bile kıpırdatmadın be Allah'ın kulu. Seni devenin sırtında bir çuval gibi taşıyoruz dört gündür. Ve senden umut kesmiştik doğrusu. Ve artık gömmemiz gerekecek diye düşünmeye başlamıştık neredeyse. Fakat öldürüp de dirilten Allah'a hamdolsun, bak işte seni yeniden verdi bize.